Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere mesut ve bahtiyar olarak ulaşmayı nasip eylesin cümlenize. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyordu ki: "Ya eyyuhennas, ey insanlar, kendelmekte fiha ala gayrina kütübe. Sanki ölüm bu dünyada Bizden başkasına yazılmış ve ke hakka fiha ala gayrına vecebe sanki hak burada bu dünyada bizden başkasına vacip olmuş ve kenne ma nushie minel mevta ankalilin kalilin ileyne sanki ölülerimizi biz uğurluyoruz e, kabristana az bir zaman sonra geriye döneceklermiş gibi bir eda ile uğurluyoruz büyütüm ecdadühüm evleri Kabirleri sanki evlermiş gibi düşünüyoruz. Ne ne kültüral miraslarını görürken enna muhalledun sanıyoruz ki biz onlardan sonra dünyada ebedi kalacakmışız. Halbuki böyle değil. Ölüm bize de yazılmıştır. Efendim ve Allah birtakım ödevleri bizim boynumuza yüklemiştir. Dini vazifelerimiz var, vacipler, farzlar var.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 Tuğba menzellefi nefsihi min gayrı men Kendisinde bir noksanlık bir kusur olmadığı halde kendi nefsinde kendini efendim böyle küçük, e, küçülten nefsini horlayana ne mutlu. Efendim. Ve tevâda lillâhi min gayrı meskenetîn. Miskinlik efendim durumuna düşmeden, öyle bir durumu olmadan mütevazı olan Allah için tevazı gösterene ne mutlu. Ve enfaka malenceme ahu ve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 Efendim böyle bir durum olmadığı halde Allah rızası için e, efendim böyle tevazu gösterene ne mutlu diyor. Bu da lazım. İnsan ne kadar e, efendim itibarlı kimse olsa, soylu kimse olsa, zengin kimse olsa, alim kimse olsa, tabi bu gibi kimselere herkes itibar ediyor. Devletli, şevketli kimse olsa, efendim padişah olsa, başkan olsa, vezir olsa, paşa olsa diyelim.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 herkesin eşittir Allah indinde durumu kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur malından dolayı, mevkiden, makamından dolayı Allah yanında bir üstün derecesi yoktur üstünlük takvadadır, ibadettedir duygulardadır, samimiyettedir efendim halis muhlis bir kul olmasındadır binaenaleyh insan mevki makam sahibi de olsa servet sahibi de olsa mütevazi olacak Allah rızası için yani kendisinin miskin olmadığı halde, itibarsız bir kimse olmadığı halde tevazu gösterecek. Bu bir de şu manaya anlaşılabilir. Ve tavada alillahi min gayri meskenetin, yani tevazu yapacak ama insan böyle artık kendisini de çok aşırı tevazu yaparak böyle ezdirtmeyecek gibi bir manada anlaşılabilir. Tevazuunda bir ölçüsü var. İnsanın tabi o ölçüye riayet etmesi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 maddi bakımdan da destek olmak manasında. Sonra e, bunları da söyle, söylüyor Efendimiz. Demek ki ve halata ehlel fıkı vel hikme şeylere acıyacak, zelil ve miskin kimselere acıyacak, yardımcı olacak ve halata ehlel fıkı vel hikme fıkıh ehliyle, hikmet ehliyle düşüp kalkacak. Onlarla dostluk edecek, onların meclisine gidecek. Evet. Ehli fıkıh ne demek?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 Belgamber Efendimiz yani sosyal hayatımız nasıl olacak? Sosyal hayatımız fakirlerden kopmak tarzında olmayacak. Fakirlerle ilgimiz olacak. Nasıl ilgimiz olacak? Halini hatırını soracağız, yardımcı olacağız, hastasını tedavi edeceğiz, efendim maddi ihtiyaçlarını karşılayacağız vesaire. Çocuk çocuğuna göz kulak olacağız.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 Tabi burada zelle nefsuhu diye yazılmış hadis-i şerifte. Nefs müennes olduğu için zellet olması lazımdı veyahut zelle fiili ezelle olması lazımdı. Yani nefsini zelil edene ne mutlu. Tuğba limen zelle nefsuhu, nefsehu, ezelle nefsehu gibi bir mana olması uygun olurdu. Ve tâbe kesbuhu ve saluhet serüretuhu ve kerümet alaniyetuhu ve azela anin nasi şerrahu. Bunları sıralamış. Bunların her birisi ayrı bir vaaz konusu. Çok güzel şeyler. Heyecanlanıyorum. Efendim ne mutlu nefsini hor ve zelil edene. Efendim veyahut nefsi horlaş, horlanmış, islah olmuş, efendim öyle kabalık, kalmamış kimseye. Ne mutlu. E nefsi islah olunca tabii böyle haddini bilir efendim, boynunu büker, teslim olur. Ne mutlu öyle insana. Ve tâbe kesbuhu kazancı helal olan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 Efendim, merhamet gibi güzel duygular olması, çirkin duyguların olmaması, iyi fikirlerin olması, kötü fikirlerin olmaması. Ve kerumet alaniyetuhu yani zahiri, dış görünüşü, alaniyesi de asil olan insana ne mutlu. Demek ki dinimiz birinciyi önce söylüyor iç temizliğine ama dışı da e, efendim ihmal etmiyor ve onu kerumet diye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 ...yapmamak için bilir. Yani bu kötüdür... ...o halde bunu yapmayayım diye bilir. İlmiyle amil olmak böyle. Bildiği iyi şeyleri yapacak bildiği kötü şeyleri, kötü olduğunu bildiği şeylerde de yapmamak hususunda azimli, dikkatli olacak. Her fiili hoş olacak, olumlu, müsbet olacak. Ve enfekal fadla min malihi, malından fazla olanını infak edene ne mutlu. Evet, malımız var, bize yetiyor, fazlası da var. Tamam, fazlasıyla Müslümanlara infakta bulunacağız. Çevremizdeki bütün bu camiler, sebiller, yollar, köprüler hep eski büyük adamların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 Ama emsakal fadla bin kavlihi sözünün fazlasını ne yapacak? Tutacak. Burada bir güzel şey sergiliyor, Efendim, edebi sanat sergiliyor Peygamber Efendimiz. Malının fazlasını harcayacak ama, harcayacak, infak edecek ama sözünün fazlasını da tutacak. Evet, İslam'da çok konuşmamak, konuştuğu zaman güzel konuşmak, efendim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 Efendim kendimize bir kusur olmadığı halde mütevazı olalım. Efendim nefsimizi de herhangi bir şeyi kusur olmadığı halde zapturapt altına alalım.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 Komşu eylesin, cemaliyle bir şeref eylesin. Esselamu aleyküm ve ve bereket.